15. kaset. Ağozu bıllahi min al وَلَوْ أَن النَّنَا نَزَّلن إلَيْهِمُ الْمَلَ إكَ وَكََّمَهُ الْ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قِبَلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ Eşâ'e allâhü velâkinne ektherahum yecehalûn Eğer biz onlara melekleri indirseydik, ölüler kendileriyle konuşsaydı ve her şeyi karşılarında toplasaydık, Allah dilemedikçe yine de iman etmezlerdi. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. وَكَذَلِكَ Jelnâl kül Nabinâdû ve Şaytîn, Alîns ve Aljinn, Yûhi bâgbûm ilâ bâgb, Yûhi bâgbûm ilâ bâgbin zühr, fal Qoul Gururâ, Vâloşa Rabbk, Ma fâgluh, Fâdrhum, Böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman yaptık. Onlar aldatmak için birbirlerine cazip sözler fısıldarlar. Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. Sen onları iftiralarıyla baş başa bırak.'' وَلِتَصْوَىٰ اِلَيْهِ اَفْئِدَةُ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ Bu şeytanlar, ahirete inanmayanların kalplerinin o sözlere yönelmesi, ondan hoşnut olması... Ve kendilerinin işledikleri suçları onların da işlemeleri için böyle yaparlar. Afaguir Allahi abteghi ve olladhi azal ilikum alkitab mufassala. Olladhi naateyna hum alkitaba yaglemun annu mu nazzalum min Allah kitabı size apaçık bir şekilde indirdiği halde ben ondan başka bir hakem mi arayayım? Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler onun gerçekten senin Rabbin tarafından indirildiğini bilirler. Öyleyse sakın şüphe edenlerden olma. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدَقًا وَعَدَلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَل۪يمِ Rabbinin sözü doğruluk ve adalet bakımından tamamlanmıştır. Onun sözlerini değiştirebilecek hiç kimse yoktur. O her şeyi işitir ve bilir. وَاِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ اِنْ يَتَّبِعُونَ اِلَّا الظَّنَّ Eğer yeryüzünde bulunanların çoğuna uyarsan seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar sadece zanna uyarlar ve ancak tahmin yürütürler. <gülüyor> Şüphesiz ki Rabbin yolundan sapanları daha iyi bilir. Doğru yolda olanları da en iyi şekilde bilen O'dur. فَكُلُوا مِمَّ ذُكِ رَسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِن۪ينَ Eğer Allah'ın ayetlerine inanıyorsanız, Allah'ın adı anılarak kesilen hayvanlardan yiyin.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 وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ Size ne oluyor da Allah'ın adı anılarak kesilenlerden yemiyorsunuz? Oysa Allah daralıp yemek zorunda kaldıklarınızın dışında size haram kıldığı şeyleri genişçe açıklamıştır. Fakat birçokları bilmeden keyiflerine uyup insanları doğru yoldan saptırıyorlar. Şüphesiz ki Rabbin haddi aşanları çok iyi bilir. وَذَرُوا <gülüyor> ظَاهِرَ İnna ladin yeksibun alithmə, bima kanu yqatarifun. Günahların açığını da gizlisini de bırakın. Çünkü günah kazananlar kazandıkları günah yüzünden ceza göreceklerdir ve la ta'kulu min ma lam yuzkarismu Allahi alayhi ve innahu l-fisq ve inna al liğâdilûkum ve in eta'tumûhum innakum Allah'ın adı anılmadan kesilen hayvanları yemeyin çünkü bu fasıklıktır Şeytanlar sizinle tartışmaları için dostlarına fısıldarlar Eğer onlara itaat ederseniz siz de müşrik olursunuz اوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ وجعلنا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلَهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بخارج منها. Kendisini ölüyken diriltip insanlar arasında yürüyebileceği bir ışık verdiğimiz kimse karanlıklar içinde kalıp oradan hiç çıkmayan kimse gibi midir? Durum böyle olmakla beraber kafirlere de yaptıkları işler güzel görünür. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا ف۪ي كُلِّ قَرْيَةٍ اَكَابِرَ مُجَرِم۪يهَا لِيَمْكُرُوا ف۪يهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ Böylece biz her kentte ileri gelenleri orada hile yaptıkları için oranın suçluları kıldık. Onlar sadece kendilerine hile yaparlar ama bunu anlayamazlar. Wa iza ja'at hum ayatun qalulu len rusulullah Allahu a'lemu haythu yec'al risalata Onlara bir ayet geldiği zaman Allah'ın peygamberlerine verilenin aynısı bize de verilmedikçe kesinlikle inanmayız dediler. Allah peygamberliğini vereceği kimseyi daha iyi bilir. Suç işleyenlere Allah katından bir aşağılık ve yaptıkları hileler yüzünden şiddetli bir azap erişecektir. فَمَنْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدَرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يصعد فِي السماء. كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ الله kimi doğru yola iletmek isterse onun kalbini İslam'a açar Kimi de saptırmak isterse, sanki göğe çıkıyormuş gibi onun kalbini daraltır, sıkıntıya sokar. Allah, iman etmeyenlerin üzerine işte böyle musibet indirir. وَهَذَا <gülüyor> İşte Rabbinin doğru yolu budur. Biz öğüt alacak bir kavim için ayetleri geniş bir şekilde açıkladık. Rablerinin yanında onlar için bir selamet yurdu vardır. Yaptıkları güzel işler sebebiyle Allah onların dostudur. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدْ اِسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ وقال اولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي اجلت لنا. قولا النار مسواكم خالدين فيها الا ما شاء الله ان ربك حكيم عليم Allah hepsini bir araya toplayacağı gün ey cinler topluluğu siz insanlarla çok uğraştınız der Onların insanlardan olan dostları da ''Ey Rabbimiz biz birbirimizden yararlandık ve bize tayin ettiğin sürenin sonuna ulaştık.'' derler. Allah buyuruyor ki ''Allah'ın diledikleri hariç içinde ebedi olarak kalacak yeriniz cehennemdir. Şüphesiz ki Rabbin hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyi bilendir.'' İşte kazandıkları günah yüzünden zalimleri böylece birbirinin peşine takarız. Ya ma'ashar al-jinn wal-ins, alam yatikum rusulum minkom yucsun alaykom ayati, yucsun alaykom ayati ve yunzurun وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ O gün Allah der ki, Ey cin ve insan topluluğu, içinizden size ayetlerimi anlatan ve bu gününüzle karşılaşacağınızdan sizi korkutan peygamberler gelmedi mi? Onlar da kendi aleyhimize şahitlik ederiz derler. İşte dünya hayatı onları aldattı ve kafir olduklarına dair kendi aleyhlerinde yine kendileri şahitlik ettiler. ذَٰلِكَ أَلَّمْ يَقُرْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى ve وَاَهْلُهَا غَافِلُونَ Demek oluyor ki senin Rabbin, halkı habersizken ülkelere haksız yere helak edici değildir. Her birinin yaptıkları amele göre dereceleri vardır. Rabbin onların yaptıklarından habersiz değildir. Ve Rabbuk aloni yuzur <gülüyor> rahme, İysha yuzhibekum ve istaqlif min bagdikum, Ma ysha'uk <gülüyor> Rabbin müstagni olup hiçbir şeye muhtaç değildir ve merhamet sahibidir. Sizi başka bir kavmin soyundan yarattığı gibi dilerse sizi de yok eder ve sizden sonra yerinize dilediğini getirir. İnne ma tuadun la'ati ve Size vaat edilen şeyler mutlaka gelecektir. Siz ona engel olamazsınız. Ul li yaqawmi'malu ala makanatikum inni amil فَسَوْفَ <gülüyor> تَعْلَمُونَ ki, ey kamim, kendi halinize göre yapacağınızı yapın, ben de yapacağımı yapıyorum. Yakında o yurdun sonunun kime ait olduğunu anlayacaksınız. Şüphesiz ki zalimler kurtuluşa eremezler. Ve ja'alū lillāhi mimmā zara min al-ḥarṯi wa-l-anʿāmi niṣban fa-qālū و هذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصلوا إلى الله وما كان لله فهو يصلوا إلى شركائهم ساء ما يحكمون Allah'ın yarattığı ekinlerden ve hayvanlardan Allah'a pay ayırdılar. İddialarına göre bu Allah'ın şu da ortak koştuğumuz putlarındır dediler. Putları için ayrılan Allah için verilmezdi. Fakat Allah için ayrılan putlarına verilirdi. Ne kötü hüküm veriyorlardı. وَكَذَلِكَ زَيْيَنَ لِكَثٍِ مِنَمُشْرِكينَ قَطْ لَ أَلادِهِم شُرَكَ أُهُم لُرْدُهُمْ لُِرْدُهُم وَلِييَلْلبِسُ عَلَيْهِم دِينَهُمْ وَلَ شَ أَلهَّهُ مَا فَعَلُهُ فَذَرهُم وَمَا يفترون Böylece şirk ortakları, müşriklerden çoğuna çocuklarını öldürmeyi güzel gösterdiler. Bunu hem onları mahvetmek hem de dinlerini karıştırıp bozmak için yaptılar. Allah dileseydi bunu yapamazlardı. Sen onları yaptıkları iftira ile baş başa bırak. وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجَرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنَّ شَاءُ بِزَعْمِهِمْ لا yutgamha illa man neshabu bezgemim ve angam hurmet zohoruha ve angam la yedkuron esme Allahi alihah ve angam la yedkuron esme Müşrikler batıl zanlarınca bu hayvanları ve ekinleri bizim dilediğimiz kimselerden başkasının yemesi yasaktır. Şu hayvanların da sırtlarına yük vurmak haramdır dediler. Bir kısım hayvanlar daha vardır ki onları keserken Allah'ın adını anmazlar, ve böyle emrediyor diyerek Allah'a iftira ederler. Yaptıkları iftira yüzünden Allah onları cezalandıracaktır. وَقَالُوا <gülüyor> وَإِنْ يَكُمْ مَيْتَةً فَهُمْ ف۪يهِ شُرَكَاءً سَيَجَزِيهِمْ وَصفَهُمْ إِنَّهُ حَكيمٌ عَلِيمٌ. Yine onlar dediler ki, bu hayvanların karınlarındaki yavrular yalnız erkeklerimize helaldir, kadınlarımıza ise haram kılınmıştır. Eğer ölü olarak doğarsa erkeklerimiz ve kadınlarımız onu yemekte ortaktır. Allah bu vasıflamalarından dolayı onların cezasını verecektir. Çünkü o hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyi bilir. Qad xısr aldınlı nıttıl oğullardımsıfham bıwır ilmi vıhramı ma rızqıdımsıhramı ma rızqıdımsıhramı ma rızqıdımsıhramı ma rızqıdımsıhramı ma rızqıdımsıhramı ma rızqıdımsıhramı ma rızqıdımsıhramı ma Bilgisizlikleri sebebiyle akılsızca çocuklarını öldürenler ve Allah'ın kendilerine verdiği rızkı Allah'a iftira ederek haram sayanlar şüphesiz zarara uğramışlardır. Onlar haktan sapmışlardır ve doğru yolu bulacak değillerdir.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 Kulu <gülüyor> min Çardaklı ve çardaksız bağları, ürünleri, çeşit çeşit hurmalıkları, ekinleri Birbirine benzeyen ve benzemeyen zeytinleri ve narları yaratan O'dur. Bunların her biri meyve verince meyvelerinden yiyin. Devşirilip toplandığı günde hakkı olan sadakasını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. وَمِنَ Kulû mimmâ râzakakumullâhu ve lâ tetteb'û khutuâtişşşeytân İnnehu lakum adûm mubîn Hayvanlardan yük taşıyanları ve eti için kesilecek olanları yaratan da odur. Allah'ın size rızık olarak verdiği şeylerden yiyin. Şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. 8 âzvaç min ed ve zekerayn haram amil unthayni emmehtemlett alayhi arhâmul unthayayn nebbiuni Allah 8 çift hayvan yaratmıştır. Şöyle ki bunların ikisi koyundan, ikisi keçidendir. Ey Muhammed de ki Allah iki erkeği mi haram kıldı iki dişi mi yoksa o iki dişinin karınlarında bulunan yavruları mı? Eğer doğru sözlü kimselerseniz bana bilerek haber verin. Ve minel ibnithneyni ve minel beqarithneyn Kul an ف كَرَي حَرَّ مَ أَمِل الأُثَيَيين أم عَلَيْهِ أَْحَامُ الأُثَيين أَم كُُم شهَد أَئِذ وََّكُم اللههُ بِهذَا فَمَن أظلم من mneftara ala llahi kediben yine bu hayvanların ikisi deveden ikisi de sığırdandır ey muhammed de ki allah iki erkeği mi haram kıldı iki dişiyi mi yoksa o iki dişinin karınlarında bulunan yavruları mı? Yoksa Allah size böyle tavsiye ederken siz de huzurunda mıydınız? Öyle bilmeden insanları saptırmak için Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Şüphesiz ki Allah zalim topluluğu doğru yola iletmez. <gülüyor> فَأَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ميتة illa an yakuna maytatan aw daman masfuhatan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fisqa fa innahu rijsun aw sen de ki, bana vahyedilen Kur'an'da, sizin haram dediklerinizi yiyen bir kimsenin yediğinin, kendisine haram kılındığına dair bir hüküm bulamıyorum. Ancak leş veya akıtılmış kan, yahut bir pislik olan domuz eti ya da, Allah'tan başkası adına kesilen bir hayvan olursa bunlar haramdır. Fakat kim darda kalırsa başkasının hakkına saldırmamak ve zaruret sınırını aşmamak şartıyla bunlardan da yiyebilir. Şüphesiz ki Rabbin çok bağışlar ve çok merhamet eder. وَعَلَى الَّذ۪ينَ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 biz Yahudilere bütün tırnaklı hayvanları haram kıldık. Onlara sığır ve koyunun sırt, bağırsak ve kemik yağlarının dışında kalan iç yağlarını da haram kıldık. Onları saldırganlıkları yüzünden bu şekilde cezalandırdık. Şüphesiz ki biz doğru söyleyenleriz. فَاِنْ كَذَّبُوكَ فَقُرْ رَبُّكُمْ Eğer seni yalancı sayarlarsa de ki, Rabbinizin rahmeti geniştir, azabı ise suçlu kavimden geri çevrilmez. سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الذين مِن قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. Ul helalendakum min ilmin fetukhrujuhu lana in tattabi'una illa danna wa in antum illa tahrusun Allah'a ortak koşanlar diyecekler ki eğer Allah dileseydi biz de ortak koşmazdık babalarımız da ve hiçbir şeyi de haram kılmazdık Onlardan öncekilerde bizim azabımızı tadıncaya kadar böyle demişlerdi. Sen onlara de ki: Yanınızda bize çıkarabileceğiniz bir bilgi var mı? Siz sadece zanna tabi oluyorsunuz ve sadece tahmin yürütüyorsunuz. Al falillahi al hujjatul baligatul falusha al hadakum de ki, üstün delil Allah'ındır. Eğer Allah dileseydi, elbette hepinizi doğru yola iletirdi. قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذ۪ينَ يَشْهَدُونَ اَنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ هَذَا فَاِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدَ مَعَهُمْ Waltte bir eh Deki Allah'ın bunu yasak ettiğine dair şahitlik edecek olan şahitlerinizi getirin. Eğer onlar şahitlik ederlerse, sen de onlarla beraber olup şahitlik etme. Ayetlerimizi yalanlayanların ve ahirete inanmayanların keyiflerine uyma. Çünkü onlar Rablerine başkalarını eş tutuyorlar. قُلْ تَعَالَوْ اَتْلُمَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ve la tıqtolu auladakum min نَحْنُ npn nırzukum ''وَلَا iyaum ve la tıqrabul fawahş ma vahra ''وَلَا ve ma bta ve la tıqtolu nefse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 Ve haksız yere Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı cana kıymayın. Allah, düşünesiniz diye bunları size emretti. وَلَا تَقَرَبُوا مَالَ الْيَت۪يمِ إِلَّا بِالْلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهِ وَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِصْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا Yetimin malına yaklaşmayın. Ancak ergenlik çağına ulaşıncaya kadar en güzel tarzda sarf edebilirsiniz. Ölçüyü ve tartıyı adaletle yapın. Biz herkesi ancak gücünün yettiği kadarıyla sorumlu tutarız. Bir şey söylediğiniz zaman yakınınız bile olsa adaleti gözetin. Allah'a verdiğiniz sözü tutun. İşte Allah düşünüp öğüt alasınız diye size bunları emretti. وَاَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَب۪يلِهِ ذَٰلِكُمْ Benim doğru yolum işte budur. Ona uyun. Başka yollara uymayın ki sizi Allah'ın yolundan ayırmasın. İşte kötülükten sakınasınız diye Allah size bunları emretti. Zumma atayna Musa'l kitabe tamamen alalldin ihsana ve tafsilalen likulli şey'in ve huden ve rahme وَهُدًا <gülüyor> Sonra iyilik yapanlara nimeti tamamlamak, her şeyi geniş bir şekilde açıklamak, doğru yolu göstermek ve bir rahmet olmak üzere Musa'ya Tevrat'ı verdik. Umulur ki Rablerine kavuşacaklarına iman ederler. وَهَذَا كِتَابٌ اَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ İşte bu Kur'an'da indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Ona uyun ve Allah'tan korkun ki size merhamet edilsin. اَنْ <Sessizlik> انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كن نا Kur'an'ı size indirdik ki, kitap sadece bizden önceki iki topluluğa indirildi. Bizse onların okumasından habersizdik demiyesiniz. Otaqulu <gülüyor> lo anna azil alayna el Kitab lakunna minhum. Sıcadı, akmı, beyne, min Rabbimiz ve huda ve rahmet. Fman كَذَّبَ man kذذب بآيات الله وصدف عنها. Sınajızı, lüzin ''El'azâbi Yahut eğer bize kitap indirilseydi biz onlardan daha doğru bir yolda olurduk demeyesiniz. İşte size de Rabbinizden açık bir delil, hidayet ve rahmet geldi. Allah'ın ayetlerini yalan sayıp onlardan yüz çevirenlerden daha zalim kim olabilir?'' Ayetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmelerinden dolayı kötü bir azapla cezalandıracağız. هَلْ يَنْظُرُونَ اِلَّا اَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ اَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ اَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ Yoma yeti bazı ayet Rabbk la yafag nefse imanı ha, lmtkun âmanet mi? Tabl ou kesabet fi imanı ha, khirah. Qul intazirou, inna onlar inanmak için kendilerine meleklerin gelmesini mi, yoksa Rabbinin gelmesini mi veya Rabbinin bazı mucizelerinin gelmesini mi bekliyorlar? Rabbinin bazı mucizeleri geldiği gün, eğer bir kimse daha önce iman etmemişse veya imanıyla bir iyilik kazanmamışsa, o andaki imanı ona fayda vermez. Onlara, bekleyin, şüphesiz ki biz de bekliyoruz de. İnna ladin farrqu ve kano minhum fi shi' Inna Emruhum amrhum ila Allah, thum Dinlerini parça parça edip. Grup grup olanlara gelince, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi Allah'a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarına haber verecektir. مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجَزَاءَ اِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ Kim bir iyilik getirirse, ona getirdiğinin on katı verilir. Kim de bir kötülük getirirse, sadece o kötülüğün misliyle cezalandırılır. Onlara haksızlık yapılmaz. قُلْ اِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ De ki, şüphesiz Rabbim beni doğru yola, gerçek dine, Allah'ı bir tanıyan İbrahim'in dinine iletti. O müşriklerden değildi. قُلْ <gülüyor> De ki, şüphesiz benim namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. La şerik le ve bizalik emirtu ve ana Onun hiçbir ortağı yoktur. Bana bunlar emredildi ve ben Müslümanların ilkiyim. Kul eğayrallahi ebğî rabban ve huve rabbü kulli şey ''Ve lâ كل kullu nefsin illâ aleyhâ.'' ''Ve lâ teziru vâziratun vizrâ ukhraâ.'' ''Thümme ilâ rabbikum marci'ukum feyunebbi'ukum bima Allah her şeyin Rabbi iken. Ben ondan başka bir Rab mi arayayım? Herkesin kazandığı kendisine aittir. Hiç kimse başkasının yükünü taşımaz. Sonunda dönüşünüz Rabbinizedir. O, anlaşmazlığa düştüğünüz şeyleri size haber verecektir. <gülüyor> إِذَا الْأَرْضُ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ sizi denemek için birbirinizden derecelerle üstün kılan O'dur. Şüphesiz ki Rabbin azabı çabuk olandır ve yine O çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. Araf Suresi Bu sure Mekke devrinin son yıllarında nazil olmuştur. 206 ayettir. Cennetliklerle cehennemlikler arasında, Araf denen yüksek bir yerde bulunan insanlardan söz ettiği için bu adı almıştır. Surede kıyamet günüyle cennetliklerin ve cehennemliklerin durumu anlatılmaktadır. Hazreti Adem'in kıssası geniş bir şekilde ele alınır, babalarını cennetten çıkaran şeytana karşı insanlar uyarılır. Bazı peygamberlerle ümmetlerinden de söz edilir. Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim son. Kitab unzil eli fi cderik harjum minhu ltuzhrbhi, ltuzhrbhi ve zikra lmu'mmin. Elf Muhammed. Bu sana indirilen bir kitaptır. Bununla insanları Allah'ın azabından korkutman ve iman edenlere öğüt vermen için kalbine bir sıkıntı gelmesin. Rabbinizden size indirilen kitaba uyun Ondan başka dostlar edinip peşlerine düşmeyin Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz. وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا اَوْ هُمْ قَائِلُونَ Nice kentler var ki biz onları helak ettik. Azabımız onlara gece yatarlarken veya gündüz uyurlarken gelmiştir. فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءُوهُ بَأْسَنَا إِلَّا أَن قَالُوا إِلَّا إِن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ Azabımız onlara gelince, biz gerçekten zalimlermişiz demekten başka sözleri olmadı. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذ۪ينَ Biz mutlaka kendilerine peygamber gönderilmiş olanlara da soracağız, peygamberlere de soracağız. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّ ki onlara yaptıklarını tam bir bilgiyle anlatacağız. Çünkü biz onlardan uzak değiliz. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقِّ فَمَنْ فَقُلَتْ نَوَازِينُهُ فَأُولَٓئِكَ هُمُ Gerçek tartı kıyamet günündedir. Kimin sevap tartıları ağır gelirse işte onlar kurtuluşa erenlerdir. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَأُولَئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِـَٔايَٰتِنَا يَظْلِمُونَ Kimin sevap tartıları hafif gelirse, işte onlar, ayetlerimize karşı yaptıkları haksızlık yüzünden kendilerini zarara sokanlardır. Biz sizi yeryüzüne yerleştirdik. Orada sizin için geçim imkanları yarattık. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. Vala kadhhalakonaakum thumma sawwarnaakum thumma qulna lil malaa'ikati isjudu thumma qulna lil malaa'ikati isjudu sizi yarattık, sonra size şekil verdik, sonra meleklere Adem'e secde edin dedik. İblis hariç hepsi de secde ettiler. İblis ise secde edenlerden olmadı. 16. Kaset Ağzı belli Allah'ın Şeytanı Rjeem. Bismillahi R-Rahman R-Rahim. قَالَ <gülüyor> أَنَا Allah iblise sana emrettiğim zaman seni secde etmekten alıkoyan nedir diye sordu. İblis ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten yarattın onuysa çamurdan yarattın dedi. قال فَهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ öyleyse cennetten aşağıya in. Orada büyüklük taslamak senin haddin değildir. Çık oradan. Çünkü sen aşağılıklardansın dedi. O al anirni ila yevm İblis bana insanların tekrar dirilecekleri güne kadar mühlet ver dedi. O al innaka min al munzirin Allah sen mühlet verilenlerdensin dedi. وَلَ فَبِمَا أَغْوَيْتَ لِيلَ أَقَعدًاَّ لَهُم صِرابَكَ الْ المُسْتَقِيم ثَُّ بَيْنِ أَْديهِم وَمِنْ خَلْتِهِم وَعَنْ أَيمَانِهِم وَعَ شَمَِلِهِمْ ''Ve'an şemailihim ve ''İblis, and olsun ki beni azdırmana karşılık ben de onları saptırmak için senin doğru yolunun üzerinde oturacağım. Sonra onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım.'' ''Sen de onların çoğunu şükredici bulamayacaksın.'' dedi. ''Qâle khroce minhâ mevgûmen medehûren lemântabi'ake minhum le'emle enne cehenneme minkum ecmaîn.'' Allah buyurdu ki, ''Hadi sen horlanmış ve kovulmuş olarak cennetten çık.''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 Allah Adem'e, ''Ey Adem, sen ve eşin cennette kalın, orada dilediğiniz yerden yiyin, fakat şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz.'' dedi. ''Fe vesvese lehumeşşşeytanu liyubediye lehuma maûriye anhumâ min sevâtihimâ ve kâl... Ve قال ما نهاك ما ربك ما عن هذه الشجرات إلا تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. Şeytan, kendilerine örtülü bulunan avret yerlerinin açılması için onlara vesvese verdi ve. Rabbiniz size bu ağacı sırf melek olmayasınız veya cennette ebedi olarak kalmayasınız diye yasakladı, dedi. وَقَاسَمَهُمَا اِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاسِحِينَ Bir de onlara, ben size öğüt verenlerdenim diye yemin etti. فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقوا يخصفان عليهما من ورق الجنة وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنَهْكُمَا عَن الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌ <مُب۪ين> böylece onları hileyle aldattı Ağacın meyvesini tattıkları zaman avret yerleri kendilerine göründü. Onlar cennet yapraklarıyla üzerlerini örtmeye başladılar. Rableri onlara, ''Ben size bu ağaçtan yemeği yasaklamamış mıydım ve size şeytan sizin için apaçık bir düşmandır dememiş miydim?'' diye nida etti. قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَاِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Onlar dediler ki, ey Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Eğer sen bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen, biz mutlaka zarara uğrayanlardan oluruz. Allah, birbirinize düşman olarak inin. Sizin için yeryüzünde belirli bir zamana kadar yerleşme yeri ve geçim imkanı vardır. "قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون". Ve Allah buyurdu ki, orada yaşayıp orada öleceksiniz ve yine oradan diriltilip çıkarılacaksınız. Ya beni. <Sessizlik> <Sessizlik> Ey قَدْ أَنْزَلْنَا وَلِبَاسُ ذَلِكَ Size avret yerlerinizi örtecek elbise ve süslenecek ziynet eşyası indirdik. Takva elbisesine gelince bu daha hayırlıdır. İşte bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Belki düşünüp öğüt alırlar. Ya benî âdeme lâ yeftinennekumuşşşeytanu kemâ ehreca ebeveykum Kema, axrja abayikum min el-jannet yazigu onu mal ibasuhu mal yuriyehu ma وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ huwa wa İnne cealna eşşeytîne evliyâ'ellezîne lâ yu'minûn Ey Adem oğulları şeytan avret yerlerini kendilerine göstermek için ananızı babanızı elbiselerini soyup cennetten çıkardığı gibi sizi de şaşırtmasın çünkü şeytan ve kabilesi sizin kendilerini göremediğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz ki biz şeytanları inanmayanların dostları kıldık. <gülüyor> Kul inna Allah la ya'muru bil fahsya Etqulun ala Allah ma la Onlar bir kötülük yaptıkları zaman babalarımızı bu yolda bulduk Allah da bize böyle emretti derler. Sendeki Allah kötülüğü emretmez. Siz Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْقُ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَدَعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ كَمَا De ki, benim Rabbim adaleti emretti. Her mescitte yüzlerinizi ona doğrultun. Dinde ona karşı samimi olun ve ona yalvarın. İlk defa sizin nasıl yarattıysa yine ona döneceksiniz. Ferîqen hedâ ve ferîqen haqqâ aleyhim eddalâle İnnehum taخذوا الشيطن اولياء من دون Allah insanlardan bir kısmını doğru yola iletti. Fakat bir kısmı da sapıklığı hak etti. Çünkü onlar Allah'ı bırakıp şeytanları dost edinmişler ve kendilerini doğru yolda sanmışlardı. Ya bani Adem khudu zinatakum inda kulli masjidin wakulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin Ey Adem oğulları her mescide gidişinizde güzel elbiselerinizi giyin giyin için fakat israf etmeyin çünkü Allah israf edenleri sevmez. Qul man har mazinat Allahi latti ahraj al-ibadhi wa rizq Qul hia lil-ladin fil dunya Ey Muhammed de ki Allah'ın kulları için çıkardığı ziyneti ve güzel rızıkları kim haram kıldı ve de ki onlar dünya hayatında ve özellikle kıyamet günü iman edenlerindir İşte biz ayetleri bilen bir kavim için böylece geniş bir şekilde açıklıyoruz. Kul inne ma harrama rabbi'l ma zahara minha ve ma batna ve'l ithm ve'l baghyi bi billah وَاَنْ تُشْرِكُوا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَاَنْ تَقُولُوا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ De ki, Rabbim sadece açık ve gizli kötülükleri, günahı, haksız yere saldırmayı hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri Allah'a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır. وَلِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقَدِمُونَ her ümmetin belirli bir eceli vardır. Ecelleri gelince ne bir saat geri kalabilirler ne de ileri geçebilirler. Ya bani adam in ma yatiyannakum rusulun minkum yaqissun aleykum ayati famen ittaqa wa aslih فَمَنِ اتَّقَا وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ Ey İçinizden size ayetlerimi anlatacak peygamberler gelir de, kim onlara isyan etmekten sakınır, durumunu düzeltirse onlara hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Vallâzin kذذبوا بآياتنا وَاستكْبَرُوا عَن هَؤَلَاءِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Ayetlerimizi yalan sayıp, onlara karşı büyüklük taslayanlara gelince, işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Fman azlamu min man iftira' ala Allahi kâhidan, ou kâzib baa'yatih. Olaik yenaluhum nacibuhum min al-kitâb, hatta e'da jâ'thum اِذَا جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا۟ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تدعون مِن دُونِ الله Allah'a yalan yere iftira edenden ve onun ayetlerini yalan sayandan daha zalim kim olabilir? İşte onların kitapta yazılmış dünya nasipleri kendilerine ulaşır. Sonunda elçilerimiz canlarını almak üzere kendilerine gelince derler ki Allah'ı bırakıp da tapmakta olduğunuz tanrılar nerede? Onlar da bizi bırakıp kayboldular derler ve kafir olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ederler. قال دخلوا في أمة من قد دخلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلِّنْ ضِعْفُ وَلَاكِنْ لَا تَعْلَمُونَ Allah onlara sizden önce geçmiş olan cin ve insan ümmetleri arasında ateşe girin der. Her bir ümmet ateşe girdikçe tabi olduğu dindaşına lanet eder. Hepsi de birbiri ardından orada toplanınca sonrakiler öncekiler için ey Rabbimiz bizi işte bunlar saptırdılar onlara ateşten bir kat daha fazla azap ver derler. Allah da hepiniz için bir kat daha fazla azap vardır fakat siz bilmezsiniz der. وَقَالَتْ اُولَاهُمْ لِؤْخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ Öncekiler de sonrakilere derler ki, Sizin bizden bir üstünlüğünüz yoktur. Öyleyse siz de kazandıklarınıza karşılık azabı tadın. إِنَّ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَايَ لَا تُفْتَحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَايَ وَلَا يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ حَتَّى يَلْجَأْ جَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطَةِ وَكَذَٰلِكَ نَجَزِ <الْمُجرِمين> Ayetlerimizi yalan sayıp onlara karşı büyüklük taslayanlara gök kapıları açılmaz. Deve iğnenin deliğine girinceye kadar onlar cennete giremezler. Biz günahkarları işte böyle cezalandırırız. لَهُمْ من... Onların altlarında cehennem ateşinden yataklar ve üstlerinde yine cehennem ateşinden örtüler vardır. Biz zalimleri işte böyle cezalandırırız. Valladîn âmanu ve amilü ıssalıhât la nukellif nefsän illa uşğha, la nukellif nefsän illa uşğha. Olaik achabûl cennetîhum fiha xwalidûn. İman edip salih amel işleyenlere gelince. İşte onlar cennetliklerdir. Biz herkesi ancak gücünün yeteceği şeylerle mükellef tutarız. Onlar cennette ebedi olarak kalacaklardır. وَنَزَعْنَا مَا فِي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 وَنُودُوا اَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ بِمَا تَعْمَلُونَ Altlarından ırmaklar akarken kalplerinden kini çıkarıp atarız. Onlar bizi buraya eriştiren Allah'a hamdolsun. Eğer Allah bizi doğru yola iletmeseydi biz doğru yolu bulamazdık. Ant olsun ki Rabbimizin peygamberleri bize gerçeği getirmişler derler. Onlara işte size cennet. Buna yaptıklarınız karşılığında varis oldunuz diye nida edilir. وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ اَنْ قَدَ وَجَدَنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا Sılmadı. O gün Allah, insanlara, "Sılmadı. O gün مَا insanlara, رَبُّكُمْ حَقًّا gün نَعَمْ insanlara, "Sılmadı. O gün Allah, insanlara, "Sılmadı. اَلَّذ۪ينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ وَيَبَغُونَ هَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ Cennetlikler cehennemliklere biz Rabbimizin bize vaad ettiğini gerçek olarak bulduk. Siz de Rabbinizin size vaad ettiğini gerçek olarak buldunuz mu? diye seslenirler. Onlar da Evet derler ve hemen aralarından seslenen biri Allah'ın laneti Allah yolundan alıkoyan, onu eğriltmek isteyen ve ahireti inkar eden zalimlerin üzerine olsun diye seslenir. ve حِجَابَ وَعَلَى الْاَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِس۪يمَاهُمْ ve nâdû aṣḥâbel-cenneti en selâmun aleykum lem yedhulûhâ ve İki taraf arasında bir perde vardır. Araf üzerinde de her iki taraftakileri yüzlerinden tanıyan kişiler vardır. Bunlar cennetliklere size selam olsun diye seslenirler. Bunlar henüz cennete girememişlerdir ama... ...gireceklerini ummaktadırlar. Gözleri cehennemliklerin tarafına çevrilince de... Ey Rabbimiz... Bizi zalim bir toplulukla beraber bulundurma derler. وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ أَهَا أُولَى الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةِ وَدَخُلُ الْجَنَّةَ لَا خوف عليكم ولا تحزنون. Araftakiler yüzlerinden tanıdıkları bir takım kafir kişilere seslenerek topluluğunuz ve büyüklük taslamanız size hiçbir fayda sağlamadı. Allah onları rahmetine kavuşturmayacak diye yemin ettiğiniz kimseler bunlar mı derler? sonra da cennetliklere girin cennete artık size hiçbir korku yoktur ve siz üzülmeyeceksiniz denir <Sessizlik> اصحاب النار اصحاب الجنه ان افيق علينا من الماء او مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم ''Suyunuzdan veya Allah'ın size verdiği rızıktan biraz da bizim üzerimize akıtın.'' diye seslenirler. Onlar da ''Allah dinlerini oyun ve eğlenceye alan, dünya hayatına aldanan kafirlere ikisini de haram kılmıştır.'' derler. İşte bugünlerine kavuşacaklarını unuttukları ve ayetlerimizi bilerek inkar ettikleri gibi biz de bugün onları unutacağız.'' Valladajenahu b-kitab, f-ıccalnahu ala ilmin huda ve rahmete l-qawmi ki biz onlara bilerek açıkladığımız bir kitap getirdik. O kitap iman eden bir kavim için bir rahmet ve hidayet kaynağıdır.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 onlar kitabın bildirdiği sonuçtan başka bir şey beklemiyorlar. Sonucun geldiği gün daha önce onu unutmuş olanlar derler ki Rabbimizin peygamberleri bize gerçeği getirmişlerdi. Şimdi bize şefaat edecek kimse var mıdır ki bize şefaat etsin? Yahut geriye çevirsek de yaptığımız amellerden başka ameller işlesek. Doğrusu onlar kendilerini zarara sokmuşlardır. Uydurdukları şeylerde onları bırakıp kaybolmuşlardır. Inna <gülüyor> <gülüyor> يُغْشِ اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطُلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِا اَمْرِهِ لَهُ الْخَلْقُ تَبَارَكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ Sizin Rabbiniz öyle bir Allah'tır ki Gökleri ve yeri altı günde yarattı. Sonra arşa hükmetti. O gündüzü durmadan kendisini kovalayan geceyle bürüyüp örter. Güneşi, ayı ve yıldızları da emrine boyun eğmiş olarak yaratan O'dur. Bilin ki yaratmak da emretmek de O'na mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. تُدَعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَد۪ينَ Rabbinize gizlice yalvararak dua edin. Çünkü O haddi aşanları sevmez. وَلَا <gülüyor> <gülüyor> Düzeltildikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a azabından korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Çünkü Allah'ın rahmeti iyilik yapanlara çok yakındır.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 حتى إذَا أَقََّت سَحابَ تِقَالَ سُقنَهُ لِبَلَدٍ متٍ فَأَن زَلنَ بِهِم فَاَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَاَخْرَجَنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ <تذكرون> Rüzgarı rahmetinin önünde bir müjdeci olarak gönderen odur. Nihayet o rüzgarlar yağmur yüklü bulutları yüklenince onu ölü bir memlekete gönderir, bununla oraya su indiririz. O su ile de her çeşit ürünü yetiştiririz. İşte biz ölüleri de böyle diriltip çıkarırız. Belki bundan ibret alırsınız.'' وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَحْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذ۪ي خَبُثَ لَا يَحْرُجُ إِلَّا نَكِدًا Güzel memleketin bitkisi Rabbinin iziyle bol bol çıkar. Kötü olandansa sadece yararsız bitki çıkar. İşte biz şükreden bir kavim için ayetleri böyle çeşitli şekillerde açıklıyoruz. La qada arsalna ila qomhi, faqal ya qom ibadu Allah, malakum min ilahin wa'yruh. İni, axafu alaykum inni akhafu aleikum azab yawmin <gülüyor> azim andolsun ki biz nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdik o kavmine ey kavmim Allah'a kulluk edin sizin ondan başka ilahınız yoktur doğrusu ben sizin için büyük bir günün azabından korkuyorum dedi Kavminden ileri gelenler de gerçekten biz seni apaçık bir sapıklık içinde görüyoruz dediler. "قال يا ليس بظلالت ولكنني رسول من ربي العالمين." Nuh kavmine şöyle demişti: "Ey kavmim bende bir sapıklık yoktur. Fakat ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilen bir peygamberim." Size Rabbimin gönderdiği gerçekleri tebliğ ediyorum. Size öğüt veriyorum ve Allah'tan gelen vahiy ile sizin bilmediğiniz şeyleri biliyorum. أَوَعَجِبَةٌ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا, لينذركم ولتتقوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Allah'tan korkup rahmete kavuşabilmeniz için size Allah'ın azabıyla korkutmak üzere sizden bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size haber gelmesine mi şaştınız? فَكَذَّبُوهُ فَاَنْجَيْنَا هُوَ الَّذ۪ينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَاَغْرَقَنَا الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا Nuh'u yalanladı. Biz de onu ve onunla birlikte gemide olanları kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk. Çünkü onlar kör bir kavimdi. وَاِلَى عَادٍ اَخْوَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اْبُدُ اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلَٰهِ غَيْرُهِ Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. Hud, ey kavmim Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Siz Allah'tan korkmaz mısınız? dedi. وَلِلْمَلَأِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ سَفَاهَةٍ لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ Kaminden ileri gelen kafirler biz seni bir beyinsizlik içerisinde görüyoruz ve gerçekten seni yalancılardan zannediyoruz dediler قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ ب۪ي سَفَاهَةٌ وَلَاكِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ Hud şöyle dedi. Ey Kamim, Bende bir beyinsizlik yoktur. Fakat ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilen bir peygamberim. Size Rabbimin gönderdiği gerçekleri tebliğ ediyorum. Ben sizin için güvenilir bir öğütçüyüm.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 <gülüyor> sizi Allah'ın azabıyla korkutmak üzere içinizden bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size haber gelmesine mi şaştınız? Düşünün ki Allah sizi Nuh kavminden sonra onların yerine hakimler kıldı ve yaratılış bakımından sizi onlardan güçlü yaptı. Öyleyse Allah'ın nimetlerini hatırlayın ki kurtuluşa eresiniz. Kul uca'tna li na'budallaha vahdehu ve nadar ma kana ya'budu aba'na fetina bima ta'iduna fâtinâ bimâ ta'idunâ in kuntum Onlar dediler ki Sen bize yalnız Allah'a kulluk yapmamız ve babalarımızın taptığı şeyleri bırakmamız için mi geldin Eğer doğru söyleyenlerden sen bizi tehdit ettiğin azabı getir "Qāl: Qad waqāʿ alaykum min Rabbikum rjisu wa ghabb. Aṭujādilunā fi asmāʾi sammaytumuha an tum semmeetumuha antum wa abaakum ma nazzala Allahu biha min sultaan fanteziru inni Hud dedi ki, şüphesiz Rabbinizin gazap ve öfkesini hak ettiniz. Benimle Allah'ın haklarında hiçbir delil indirmediği isimlerini de sizin ve babalarınızın koyduğu putlar hakkında mı tartışıyorsunuz? O halde bekleyin, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. فَاَنْجَيْنَا هُوَ الَّذ۪ينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِن۪ينَ Biz rahmetimizle hudu ve beraberindekileri kurtardık. Ayetlerimizi yalan sayanların ve iman etmeyenlerin kökünü kestik.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 فَذَرُوْهَا <gülüyor> تَأْكُلْ kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Salih, Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. ''Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Rabbinizden size açık bir delil gelmiştir. İşte şu Allah'ın devesi size bir mucizedir. Onu bırakın, Allah'ın yeryüzünde otlasın. Sakın ona bir kötülük etmeyin, yoksa sizi acı bir azap yakalar.'' واذكروا إِذْ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوؤاكم في الارض وبوؤاكم في الارض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا <Sessizlik> Düşünün ki Allah ad kavminden sonra sizi onların yerine hükümdarlar kıldı. Sizi yeryüzüne yerleştirdi. Onun düzlüklerinde saraylar yapıyorsunuz. Dağlarında evler yontuyorsunuz. Öyleyse Allah'ın nimetlerini hatırlayın da ''Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın.'' dedi. ''Valel mele'ul lezînestekberû min kavmihi lil lezînestub'ifû limen âmene minhum ete'lemûne enne sâlihan mursalun min Rabbih.'' قَالُوا اِنَّا بِمَا اُرْسِلَ Kavminden büyüklük taslayan ileri gelenler, aralarında küçümsedikleri iman edenlere dediler ki, Salih'in gerçekten Rabbi tarafından peygamber olarak gönderildiğini biliyor musunuz? Onlar da şüphesiz ki biz onunla gönderilene inanıyoruz dediler. قَالَ الَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا اِنَّا بِالَّذ۪ي O büyüklük taslayanlar da sizin iman ettiğinizi biz inkar ediyoruz dediler ve ve qalu ya salih Deveyi kestiler ve Rablerinin emrine isyan ettiler ve dediler ki ey Salih eğer sen peygamberlerden sen Bizi tehdit ettiğin azabı getir. Bunun üzerine onları hemen bir sarsıntı yakaladı ve yurtlarında diz üstü doa kaldılar ve Rabbî ve lâ Salih de onlardan yüz çevirdi ve: "Ey kamim, Andolsun ki ben size Rabbimin gönderdiği gerçekleri tebliğ etmiş ve size öğüt vermiştim. Fakat siz Öğüt verenleri sevmiyorsunuz dedi. Lut'u da peygamber olarak gönderdik. O kavmine dedi ki, Ey kavmim, Sizden önce alemlerden hiç kimsenin yapmadığı hayasızlığı mı yapıyorsunuz? İnnekum letetun erricale şehveten min dunin Siz kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere mi yaklaşıyorsunuz?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 Kavminin cevabı sadece Lut'u ve ona inananları memleketinizden çıkarın çünkü onlar çok temizlenen insanlarmış demek oldu. illa <gülüyor> min Biz de Lut'u ve ailesini kurtardık. Yalnız karısı hariç. Çünkü o geride kalanlardandı. وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْضُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجَرِم۪ينَ Geride kalanların üzerine öyle bir azap yağmuru yağdırdık ki, günahkarların sonunun nasıl olduğuna bir bak. وَاِلَى مَدْيَنَ اَخْوَاهُمْ شُعَيْبًا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 ''Zalikum khayrun lekum in kuntum Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'i gönderdik. Şuayb onlara dedi ki ''Ey kavmim Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir. Ölçüyü ve tartıyı tam yapın.'' İnsanların eşyasını eksik vermeyin. Düzeltildikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Eğer inanıyorsanız bu sizin için daha hayırlıdır. وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبَغُونَ هَا عِوَجًا وَذْكُرُوا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ İman edenleri tehdit edip Allah yolundan men ederek ve o yolu eğriltmeye çalışarak her yolun başında oturmayın. Asken Allah'ın sizi çoğalttığını düşünün.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 <gülüyor> Madem ki içinizden bir grup benimle gönderilene inanıyor bir grupta inanmıyor öyleyse Allah aramızda hüküm verinceye kadar sabredin o hüküm verenlerin en hayırlısıdır.